Kardeşlerim, şeytani semanın ikinci ve üçüncü isimleri, zur ve Laun isimleridir. Rabbimiz Subhanahu ve Teala, onlar ki zura yani yalana şahitlik etmezler, yalan konuşulan yerlerde bulunmazlar, boş laf konuşanlara rastladıklarında, vakar ile oradan geçip giderler, diyor Furkan 72. İmam Muhammed bin El-Hanefiye bu ayette zurdan, yalandan maksat çalgı ve şarkı meclisleridir demiştir. Evet, Batılın icra kılındığı yerlerde bulunmalıdır. Lavum'a gelince yani lugattaki manası atılan ve terk edilen her şey demektir ki her batıla şumulu vardır. Şirk ehlinin bayram ve eğlenceleri İçki ve günah ehlinin oyun ve eğlenceleri hep bunun içindir ilgili ayet iman ehlinin böyle batıl ve boş şeylere asla meyletmeyeceklerini kendi öz varlıklarını bu gibi şeylerden koruyacaklarını bildirmektedir Allah'ın bizi koruyanlardan eylesin Abdullah ibn Mesud bir gün bir eğlence meclisine uğruyor fakat hemen oradan dönüyor durumdan haberdar bulunan aleyhissalatü vesselam Abdullah gerçekten çok kerem ve şeref sahibi bir kimsedir buyurmuştur. Allah onlardan razı olsun. Böyle batıl ve eğlence kabilinden bir şeye rastladığı zaman hemen oradan uzaklaşarak kişilik ve keremlerinden taviz vermeyen kimseleri, bakın Rabbimiz Subhanahu ve Teala hassas 55'te nasıl övüyor Allah'ım bizi bunlardan kıl onlar boş söz işittikleri zaman ondan yüz çevirirler ve bizim işlerimiz bize sizin işleriniz de size haydi hoşçakalın biz cahillerle sohbet arkadaşlık etmeyi sevmeyiz derler Allah'ım bu ahlaklan bizi ahlaklandırır Kardeşlerim, bu ayetin nazil oluş sebebi her ne kadar özel ise de ifade ettiği mana ve hüküm bakımından umumidir. Boş ve batıl olan şeylerin her nevinden yüz çevirmeye şumulu vardır. İşte onların dili batıla karşı böyle söylerken kalpleri de daima böyle hükmeder ve böyle yaşar. Zaten önceki ayette de onlar yalan ile şahitlik etmezler demedi de onlar yalana şahit olmazlar buyurmuştur Rabbimiz Subhanahu Kuvveti A'la. Böylece onların boş ve batıl olan şeylere iştirak etmeyeceklerini haber veriyor. Yalana, ve boş ve batıl olana orada bulunmak suretiyle dahi iştirak etmekten kişileri koruyan gerçek müminler bizzat yalanı nasıl söyler nasıl yaşarlar şarkılarda söylenen çalgı ve eğlence aletleriyle desteklenen şeylerden ise daha yalan daha boş ne var kardeşlerim değil sırf oyun ve eğlence ilmin yalan ve zararlı olanına dahi İslam'da zur ve laum denilir ister ilim olsun ister amel İslam'ın izin vermediği ve meşruiyetini tanımadığı her şey yalanın ve batılın şumulu içinde kalır. Şeytanın semanın dördüncü ismi ise batıldır kardeşlerim. Batıl denince ilk akla gelen mana hakkın zıttıdır değil mi? Fakat bunun vücudu ve subutu olmayan vücudu olup da mazarratı menfaatından fazla olan gibi anlamları da vardır. Birinci şıkka misal tevhid ehlinin şu sözüdür. Allah'tan başka bütün ilahlar batıldır. İşte bu söz Allah'tan başka bir takım ilahlar edinmiş bulunan bütün ehli imana kesin ve güzel bir reddiyedir. Çünkü bu sözle o ilahların hak olmadığı Tersine boş ve batıl olduğu kastedilmektedir. Keza sihir batıldır. Küfür ve şirk batıldır denildiği zaman. batılın ikinci şıktaki anlamı kastedilmiş bulunur. Yani sihrin ve küfrün hakikatta mazarrat ve mevsedetten ibaret olduğu söylenilmek istenmiştir. Yüce Rabbimiz bir ayetinde de ki hak geldi, batıl gitti. Zaten batıl yok olmaya mahkumdur diyor İsra 81'de. Evet. Batıl ya hiçbir varlığı olmayıp yokluktan ibarettir, ya da varlığı bulunsa bile mazarrattan ibarettir. Küfür, küfrün özel bir şubesi bulunan şirk, fasıklık, isyankarlık, günahkarlık, sihir ve adam öldürme, varlığından söz edilse bile mazarrattan ibaret olan şeylerdir kardeşlerim. Zina ve gına da böyledir fasıklık ve günahkarlığın nişanı bulunan oyun ve eğlence yerlerine gidip çalgı dinlemekte böyledir. Tabi kulağı walkman takıp dinlemekte. Evet. İbn Vehib Süleyman bin Bilal'den, o da Kesir bin Zeyid'den, Ubeydullah ile Kasım bin Muhammed arasında şöyle bir konuşma geçiyor. O Kasım'a soruyor: Müzik ve eğlence hakkında ne dersin? Bu batıldır. Peki, bunun batıl ve boş olduğunu biliyorum. Senin bu hususundaki fikrin nedir? Kasım, peki sen söyle, batıl cennette mi yoksa cehennemde mi? Ubeydullah, batıl cehennemdedir der. Bir gün adamın biri, Abdullah bin Abbas'a musiki ve eğlence haram mı yoksa helal mı diyor İbn Abbas ben Allah'ın kitabında haram kılınmış olanlardan başkası için haramdır demem karşılığını verdi adam sorusunu tekrarladı o halde helal midir İbn Abbas ben bunu da söylemem dedi sonra o kişiyi şu nasihatta bulundu bak kardeşim işi hak ve batıl zaviyesinden el alalım ve şöyle diyelim gerek hak gerekse batıl yarın hesap ve ceza gününde hesapları görülme ve kesin hükümleri verilmek üzere geldiklerinde söyle bakalım sizin şu kına dediğiniz musiki ve eğlence nerede olacak hakkın yanına gidip onunla mı birleşecek yoksa batılın yanına mı gidecek adamcağız buna karşılık elbette bu batılın yanına gidip onunla beraber olacak işte bunun üzerine büyük sahabe Abdullah İbn Abbas haydi git kardeşim kendi soruna kendin fetva vermiş bulunuyorsun buyurmuştur işte Hıbrıl ümme şu ümmetin alemi diye anılan ve gerçekten de Kur'an'ın tercümanı bulunan Abdullah ibn Abbas'ın cevabını gördük kaldı ki o bunu o zamanki Bedevi Arapların şarkılarına göre söylemiştir. Onların şarkılarına ise herhangi bir çalgı ve eğlence aletinin çalınması, eşlik etmediği gibi şarkılarında da içkinin övülmesi, zina ve livataya teşvik, yabancı kadınlarla düşüp kalkmanın mehdü sena edilmesi gibi sözler de yoktu. Eğer o günkü şarkılarda bunlar bulunsaydı, herhalde İbn Abbas, bunun karşısında ateş püskürürdü. Çünkü böyle gayri ahlaki şeyleri övüp teşvik eden üstelik bir de bunu insanlara hayli heyecanlandırıp coşturan çalgı aletlerinin eşliğinde söyleyerek tesirini iyice artıran şarkılar, mazarrat ve mefsedet bakımından içki içmekten daha ileri gider. Daha büyük fitnelere yol açar. Allah'ın bizi, neslimizi böyle pisliğe düşmekten beri buyur böyle bir şeyi yüce ve temiz İslam dininin caiz göreceğini zannetmek ise herhalde cahilliğin batıllığın en batılıdır bunu ona kıyas etme insanların bugünkü eğlence meclislerini çok cahil şüphesiz Allah'ın kesin haram kıldığı riba ve faizi alışverişe kıyas etmek gibi olur kendiliğinden ölmüş bir hayvanı Allah'ın adı anılarak kesilen temiz hayvan yerine koymak işleyenle dinen lanet okunmuş bulunan hüllecinin yaptığı işi Allah'ın emri ve peygamberin sünneti ve içiyle kıyılmış bulunan bir nikaha benzetmek gibi olur Allah böyle pisliğe düşmekten bizlere bere buyursun meşru ve makbul bir nikah ile evlenip bekarlığa son verme, nafile olarak kendini ibadete vermekten daha faziletli iken hulle yapan ve Allah'ın ve Resul'ün laneti içinde kalmaktadır. Hiç bu ikisi birbirine kıyas edilir mi? Eğer hulle nikahı İslam şeriatında caiz olsaydı elbette bu dahi geceyi ibadetle geçirip gündüzü oruçlu olmak kadar sevaplı olurdu hakikatte bu böyle bir durum bulunsaydı hiç Allah'ın Resulü böyle yapanları lanetler miydi? İşte birbirinden bu kadar farklı bulunan iki şey nasıl yek diğeriyle kıyas edilemez ise bugün insanların caiz saymak istedikleri ve mevsedetleri, ifsatları o kadar çok bulunan çalgı ve eğlence meclisleri de o gün için o Arabinin İbn Abbas'a sorduğu meseleye asla kıyas edilemez. Aleykümselam ve